kendisine taat gibi vasıflara sahip olan peygamberleri örnek almalarını istemişti. Günümüzde hayali kahramanların masalları ile büyütülen insanların gerçek peygamber kıssaları ile yetişmeleri son derece acil bir gerekliliktir. Allah-ı insan insanoğluna sadece kitap değil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 Taberi bu ayetin nuzul sebebi hakkında şunları anlatıyor saygıdeğer dinleyicilerim. Mekke'de yaşayan Utbe bin Rebia, Şeybe bin Rebia, Ebu Cehil, Velid bin Mughire gibi kafirler bir gün bir araya toplanarak Resulullah Aleyhisselam'ı yanlarına davet ettiler ve ondan yerden pınarlar fışkırmasını veya nehirler akıtmasını yahut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 Resulullah Aleyhisselam'a gelmiş sevgili dostlar. Ya Muhammed, vallahi sen bize hiçbir yalan söylemedin. Fakat eğer sana tabi olursak, yurdumuzdan sürülürüz, onun için sana inanmıyoruz demiştir. Diğer bir rivayette ise, Ebu Cehil'in Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, Ey Muhammed, biz senin akrabalık hukukunu gözeten,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 Resulullah Aleyhisselam'ın kendisini yurdundan çıkaran ve hatta kapısına pusu kurup da Merve tepesine teklerindeki Hatice annemiz'in evinin olduğu yerde onların mallarını emanetlerini ki kendine emanet etmişler. Onları bile özenle riayet ederek amcaoğlu ve o anda vekili olacak olan Hazreti Ali'ye teslim etmesi Peygamber Aleyhisselam'ın ve diğer bütün peygamberlerin bu vasfa gösterdikleri önemi ortaya koyuyor.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 kulluluğu muhteşem bir resul olan Ahmedi Mahmudu Muhammedü'nüle Emin'ül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e o mübarek yaşayan Kur'an'ı hayatımıza taşımaya çalışalım ve böylece ahir zaman sahibi olalım. Selam olsun Nefs Mekke'sinden gönül Medine'sini hicret edenlere. Bu haftaki radyo sohbetimizi de tamamlamış olduk. www.adnansenso.com web sitemden ve sensör uzantılı sosyal medya hesaplarından bu ve diğer radyo sohbetlerime ve çalışmalarımı ulaşabilirsiniz. Allah bizleri akıp gitmekte olan ömür sermayesinin sonunda keşke deyip de vicdanın azabıyla telef olanlardan değil. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve ahir <gülüyor> davahum enilhamdülillahi Rabbil Onların son duaları, son sözleri, Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur diyebilen bahtlılardan olabilecek bir ömürle ömürlendirsin. Allah'a emanet olunuz. Saygıdeğer sevgili dinleyicilerim. Vesselamu Aleyküm.